Hüseyin devam ediyoruz. Sayfa 11, Beyt 104 Felsefenin iki gözü şaşı da onun için Tanrı'yı bir göremez. Teşbih görmezlikten ileri gelir. Tenzihe ait anlayış da tek gözlü olmaktan. Denasu görüş darlığından meydana çıkar. Onun için küfürdür, aslı yoktur. Ruhların tekrar tekrar gelmesi, bir bedene girip orada kemale ermeden dünyadan geçmesi, kemale erebilmesi için tekrar ikinci, üçüncü ve daha fazla bedene gelmesi diye böyle bir düşünce yönü vardır. Bunun da aslı yoktur, diyor. İtizal yolunu tutan, anadan doğma kör gibi bütün yüceliklerden nasipsizdir. İtizal dediği mutezile yolundan bahsediyor. Onlar, onlar da insana bir varlık verirler. İnsanın kendi amelini kendi meydana getirir diye böyle bir düşünce yolundadırlar. Bunlar da geçersizdir diyor. Tevhid zevkini tatmayan kelamcı taklit bulutuyla örtülmüş karanlıklarda kalmıştır tevhid zevkini tatmayan ise kelam yoluyla bu işleri e, anlamaya, izah etmeye çalıştığı için o da yolda kalmıştır diyor. Gerçi surette yaptıkları bazı şeyler vardır ama gerçek tevhid halini yaşamadığı için taklitte kalmıştır. Karanlıklarda kalmıştır. Zahir ehlinin iki gözü de İki gözünde de kuru ağrı var. Onlar alemde görünen şeylerden başka bir şey göremezler. Zahir ehli de madde aleminde gördüğü neler varsa onları bilir sadece. Mane alemine geçemez ve hak buradadır der. Böylece düşünür gider. Onun için hak katında az çok söz söyleyenler hep kendi görüşlerini anlatmışlardır. İşte haktan kim ne şekilde ne surette bahsettiyor ise hepsi kendi görüşlerini ortaya koymuşlar. Kendi kanaatlerini ortaya koymuşlardır diyor. Dolayısıyla işte bu sebepten fırkalaşmalar olmuştur. Herkes kendi düşüncesine göre var ettiği Rabb'i hakkında bazı şeyler söylemiştir. Belirli fikir yapısında olanlar grup teşkil etmişlerdir. Dolayısıyla böylece hak, hakkındaki düşünceler çoğalmıştır. Tanrı'nın zatı ise nelikten de münezzehtir, nitelikten de. Söylenen sözlerin hepsinden yücedir o. Tanrı'nın zatı ise bu söylenen sözlerin hepsinden yücedir. Yani bu söylenen sözlerle onun anlaşılması, izah edilmesi, yaşanması mümkün değildir. Soru 2. Yolunuzda şart olan hangi düşüncedir? Neden düşünce, bazen ibadettir, bazen günah? Hak sıfatlarını, Tanrı'nın nimetlerini düşünmek yol şartıdır. Hakkın vermiş olduğu nimetleri ve onun vasıflarını düşünmek yolun şartıdır. Onları düşünmeden zaten onu idrak etmek, anlamak mümkün olmaz. Sıfatları, isimleri dolayısıyla ona yaklaşım sağlanır. Fakat Tanrı'nın zatını düşünmek, Günahın da kendisidir. Tanrı'nın zatını düşünmek boştur, saçmadır. Eldekini elde etmeye çalışmak bil ki olmayacak bir şeydir. Burası da çok hassas bir nokta. Şimdi Tanrı'nın zatını düşünmek boştur, saçmadır. Bir yönüyle bu mümkün olmayan bir şeydir. Çünkü Tanrı'nın zatını bak idrak etmek gerçekten mümkün olmaz. Neden mümkün olmaz? Çünkü bizde bulunan akıl yapısı, madde görüşü, onu idrak edecek halde ve kapasitede değildir. Ancak hakkın zatını bir başka yönden düşünme, idrak etmeye girersek o zaman iş kolaylaşır. Ne diyor? eldekini elde etmeye çalışmak bil ki olmayacak bir şeydir. Hakkın zatı dediği şey kişinin zatından başka bir şey değildir aynı zamanda. Evet bir zatı mutlak dediğimiz yani bilinmezliklerde olan bir zatı mutlak var. Fakat bir de zatı mukayyet denilen ancak bu zatı mukayyet denildiği zamanda kayıtsız bir zattır ki kelimeye gelebilmesi için bunlar söyleniyor. İşte bunu elde etmek olmayacak bir şeydir. Çünkü elde zaten o. Zat dediği kişinin kendi varlığı, öz varlığı. Bunu elde etmek dışarıda ayrı bir yerde değil elde edilmek için çalışılsın. Elde olan bir şey zaten. İşte bu da saçmadır, boştur diyor. Alemdeki şeyler hakkın zatından nurlanan zatına delalet eden şeylerdir. Fakat zatı onlarla nurlanmaz ki alemde ne varsa hakkın zatının nuruyla meydana geliyor. Ama hak onlardan nurlanmaz ki. Bütün alem onun varlığından meydana gelmişken varlığı nasıl olur da alemden görünür? Bütün alemin varlığı onun varlığından meydana gelmiştir. Dolayısıyla varlığın kendisi odur. Nasıl olur da alemden o görünür? Şimdi alemden onun görünebilmesi için iki varlık gerekli. Bir o denilen, gaybde olan bir varlık olacak, bir de alem olacak da, alemden de görünecek bu saçmadır olacak bir şey değildir diyor. Çünkü varlık o zaten. Varlığın kendisi o. Kendisine alem diye bir isim takmış. Kendi kendini görüyor. Kendi kendini seyrediyor. Kendi kendini yaşıyor. İkinci bir varlık yok ki. Ondan görünsün. Hak zatının nuru görünen şeylere sığmaz. Onun ululuk nurları her şeyi kahreder. Yani hakkın varlığı e, bir yerde idrak edildiği zaman, yani onun nuruyla idrak edildiği zaman, orada varlık ismiyle var olan bir şey kalmaz. Aslında ortada değişen bir şey yoktur. Ama bilgi boyutunda, ilim boyutunda, düşünce boyutunda o varlığın gerçek hali ortaya çıktığı zaman işte o kahrolmuş olur. Yani mahlukluk hüviyeti kalkmış, hak kendiyle baki kalmış olur. Aklı bırak da hakla bulunmaya bak. Yani beşeri aklını bırak da hakla olmaya yani kendinle olmaya bak. Yarasanın gözünde güneşi görmeye kudret yok. Tanrı'nın nurunun kılavuz olduğu yerde Cebrail'in sözü mü olur? kişi kendi varlığının hakkın varlığı olduğunu idrak ettiği zaman artık herhangi bir aracıya ihtiyaç kalır mı? Ama iki varlık var olduğu düşüncesi devam ettiği sürede aracıya ihtiyaç vardır. Iki varlık teke indiği zaman aracıya de ihtiyaç kalmaz. Melek de hak kapısına yakındır. O yakınlığa erişmiştir ama öyle bir zamanım olur ki Tanrı ile beraber olurum makamına giremez ki hani hadis-i şerifte geçiyor diye benim Rabbimle öyle bir zamanım vardır ki oraya ne bir meleki i Mukarreb, ne Nebi-i Mürsel giremez dedi. işte bütün alemde kendini seyretme halidir. Artık orada ne haber vardır ne haberci ne de haber verilecek bir yer vardır. Tanrı nuru Meleğin bile kanadını yakarsa artık aklı haydi haydi baştan ayağa kadar yaktı gitti. İşte alemde iki varlığın olmadığını, varlığın tek varlık olduğunu idrak <gülüyor> ettiği zaman meleğin işi kalmaz. Yani uçup gidecek bir yer bulamaz. İşte kanadını yakması dediği bu. Kanadı yanar, uçacak bir yer bulamaz çünkü. Tanrı'nın pek parlak, pek nurlu olan zatına karşı aklın nuru güneşe bakmaya çalışan göze benzer. Beşeri akılla hakkın varlığını idrak etmeye çalıştığımızda, işte o parlak diye belirtmek istediği geniş, sonsuz bir aleme baktığımızda, pek nurlu olan zatına karşı aklın nuru güneşe bakmaya çalışan göze benzer. Göz güneşe bakmaya kalkıştı mı kamaşır, kararır, bir şey göremez olur. Bu baş gözü, fizik göz, tabii ki güneşin ışıklarını e, açık olarak görmeye tahammül edemez. Yanar çünkü ama gözlükle, bulutla, bak şeyle karanlık bir zamanda bakılırsa, bulutlu zamanda bakılırsa daha kolay görür. Fakat bir bilsen karanlık, tanrı zatının nurudur. ab hayat o karanlık içinde. Şimdi şuraya geçmeden evvel Şems'in bir hikayesi vardır belki bilirsiniz ya. Tebriz'den çıkıyor mana erlerinden er, aramak için Anadolu'ya doğru geliyor. Derken e, yolda Kimi görse hal ehlinden, hak ehlinden kimler var geçtiği yerlerde, muhitlerde diye soruyor. Ya birisini söylüyorlar falan yerde diyorlar büyük bir şey vardır. Biz de ondan görüşürüz. Akşam, akşam karanlığında dergaha gelmiş. Dergahın bahçesine girmiş. Havada işte kararmış. Ayde de çıkmış. Bakıyor ki Şeyh Efendi bir leğen, önünde. Leğene bakıp duruyor. Haber vermişler. sesi işte sizi görmek isteyen birisi var diye. Gelmiş yanına oturmuş. Bakıyor ki efendim ne yapıyorsunuz diyor. Şems o kişiye. Ne yapıyorsunuz diyor. O da diyor ki ayı seyrediyorum diyor. Yani bir leğen içerisine su koymuş. Suyun içerisinde ayı seyrediyor. Ona <gülüyor> diyor ki de çıvan mı çıktı diyor ayın yerinde gökyüzünde seyretmiyorsun diyor <gülüyor> o böyle yapıyor çıvan mı var çıban sende diye. bakıyor ki bu taklit ehlidir ve oradan uzaklaşıyor hemen çünkü gerçekten hak ehli olsa vasıtalı olarak bir varlığı aramaz direkt varlığın kendini arar varlıkta da hakkı bulur direkt olarak karanlık tanrı zatının nurudur Ağb-ı hayat, o karanlık içinde. Burada karanlık dediği ama halinden, ama ve ahadiyet halinden bahsediyor. Ama ve ahadiyet hali zatıdır. Hakkın, Allah'ın zatıdır. İşte bütün varlık oradan meydana gelmekte. Yani karanlıktan meydana gelmekte. Ama bu burada karanlık denen şey bizim anladığımız manada gece karanlığı gibi herhangi bir şey değil. Buradaki karanlıktan kasıt hiçbir varlığın, hiçbir mahlukun isim ve sıfatların bulunmadığı bir hal. Hakk'ın tamamen kendi halinde, kendi sıfat kendi zatında olduğu hal. O karanur ancak göz nurunu alır. Sen bakışı bırak. Zaten burası bakış yeridir. İşte orada göz diye, bakış diye, nur diye bir şey de yok zaten. Çünkü bakış yine iki şey arasında olan bir meseledir. Kişi kendi kendini bildiği zaman, idrak ettiği zaman nereye bakacak, kime bakacak, niye bakacak? Tertemiz alemin toprakla ne münasebeti var? Anlayış anlamdaki aczi anlamaktan ibarettir. Tertemiz alemin, yani mana aleminin bu madde alemiyle, yani şu beden ile ne ilgisi var? Eğer biz kendimizi beden zannediyor ve o şekilde hayatımızı sürdürüyor isek, tertemiz alemle irtibat kurmaya imkanımız olmaz. Ne zaman ki kendimizdeki o temiz alemin varlığını hissedeceğiz, bu toprak bedenden ibaret olmadığımızı idrak edeceğiz. Ondan sonra kendi gerçek varlığımızı bulacağız. İşte böylece anlayış anlamdaki aczi anlamaktan ibarettir. Hani bir e, şey diyor diyor. Birinci halife Ebu Bekir Sıddık diyor ya. Hı. Onu diyor. Tanrı doğrusunu daha iyi bilir ya, yüz karalığı mümkün olan şeylerden iki alemde ayrılmaz. İki alemde de ayrılmaz. Şimdi yüz karalığı dediği zaman buradaki bahsedilen yüz karalığı çok değişik bir şey. Hani avam hakkında yüz karalığı yani kötülükler yapmış da işte yüzü kara olmuş falan diye düşünüyorum. Çünkü buradaki yüz karalığı Hakk'ın tamamen zatî yaşantısı hükmündedir. Efendim? Ava halidir. Tamamen zatî yönde isimlerin ve sıfatların bulunmadığı haldedir. Yüz karalığı mümkün olan şeylerden iki alemde de ayrılmaz. Eğer biz kendimizi burada idrak etsek de etmesek de o yüz karalığı bizde mevcuttur. Hakkın zatı mevcuttur. Burada mevcut olduğu gibi diğer alemde de yani mani aleminde de mevcuttur, ahiret aleminde de mevcuttur. Ancak biz bunu bilir isek yüz karalığının ne olduğunu bilir ve yaşar isek işte o zaman gerçek hayatımızı sürdürmüş oluruz. Yüz karalığı dediği kendi isim ve sıfatlarının varlığının nefsaniyetinin tamamen ortadan kalkması salt yaşam olarak, varlık olarak kalması. Hakkın varlığı olarak kalması. Derviş iki alemde de yüz karası olan yokluk yok mu? Eksiksiz, artıksız aradığını bulacağın ulu şehir o yokluktur işte. İki alemde de yüz karası olan yokluk. Eğer kendi varlığımızın yok olduğunu idrak edersek kendi varlığımızın bize ait bir varlığımızın olmadığını idrak edersek işte o zaman kendimizden çıkmış yani beşeri varlığımızdan çıkmış gerçek varlığımıza dönüşmüş oluruz. Gerçek varlığımızın idrakine geçmiş oluruz. İşte birinci yokluk Yüz karası olan yokluk bu demek. Yani dünyadaki yokluk. Ki bu yüz karası olarak belirtiliyor. Ama bizim anladığımız manada bir yüz karası ile hiç ilgisi yok bunun. Bu Yok bu hadise dayanıyor bu. Hadise dayanıyor. Hı, hadise dayanıyor. Yüz karalığı az daha e, şey olacaktır diyor kafir olacaktır diyor. Bu, evet, mealde, he, bu mealde bir çok hadisler var. Buradaki e, yüz karası yüz aslında biz suret olarak düşünüyoruz ama yüz, yüz vecih demektir. Yani gerçek mevcudiyeti işte varlığı mevcudiyeti zatı ortadan kalktıktan sonra Orası âvâ hükmüne girer. Yani yokluk hükmüne girer diyor. İşte o yokluk yok mu? Eksiksiz artıksız aradığını bulacağın ulu şehir o yokluktur işte. Kendi vasıflarından, isimlerinden, sıfatlarından, sana ait olan varlıkların hepsinden geçtiğinde hakkın varlığı ortaya çıkacaktır. Hakkın varlığı ortaya çıktığında da senin yine asli varlığındır o. O Dolayısıyla ortaya çıkmış olacaktır. İşte diğerlerinin yok olması, örtülmesi yüz karası hükmüne geliyor, geliyor o şekilde belirtiyor. Ne diyeyim? Bu nükte pek ince. Apaydın gece kapkara gündüz içinde. Hadi bakalım çıkabilirsek çıkalım. Şimdi. Apaydın gece kapkara gündüz içinde. İşte apaydın gece demesi, ava halinde olan varlığın herhangi bir eksikliği, fazlalığı, şusurlusu, noksanlığı düşünebilir mi? Apaydın gece ama kapkara gündüz içinde. İşte ha, suret alemi gündüz diye buraya bahsediyoruz ama... Aslında bu kapkara bir yer, karanlık bir yer. Niye karanlık bir yer? Kendimizi beşer kabul etmemiz ve de varlığı ayrı ayrı varlıklar var olarak kabul etmemiz dolayısıyla cehle düşmüş oluyoruz. Cehle düştüğümüzünde de kapkara bir alem olmuş oluyor. Cehalet karanlığı oluyor. Yukarıda da e, karadan bahsediliyor ama oradaki bahsettiği karalık başka. Tecelli eserlerinin göründüğü bu makama dair söyleyecek sözlerim var. Var ama söylememek daha doğru. Güneş kaynağını görmek istiyorsan başka bir göze ihtiyacım var. Eğer gerçekten kendini bulma yolunda hakkı idrak etme yolunda çalışma istiyorsan, orada yürümek istiyorsan artık bu gözü bırak da bu gözün Gördüğü şeylere dayanarak karar verme de gerçek gözünü aç ona göre karar ver diyor. Çünkü bu elimizdeki e, bizi yaşamamızı temin eden hayatımızı sürdüren beş duygu bu madde aleminin oluşumuna göre ayarlanmış bir veriler verir bize. Ama madde alemiyle bu işleri çözmek mümkün olmaz. Bu göz neyi görüyor? Ancak maddeyi görüyor ve ona göre değer veriyor. Beynimize de o şekilde sinyal veriyor. Biz de onu o şekilde değerlendiriyoruz. Halbuki daha ince, daha hassas şeyleri anlayabilmek için, idrak edebilmek için başka bir göz, senin başka bir göze ihtiyacın var demektir ki onu da nasıl bulacağız? İşte akıl yoluyla, idrak yoluyla, basiret yoluyla bulacağız. Çünkü baş gözünde o kudret yok. Yani, yani madde gözünde bu işleri anlayacak güç yok, kudret yok. Yalnız aydın güneşin suya aksini görebilir. Güneşin kendini göremez. Zira güneşin sudaki aksi güneş kadar nurlu değildir. Bu yüzden onu görebilirsin. Bu suretle görüşün anlayışın da birazcık artar. Yani suda vasıtalı olarak güneşe bakarsan onu o şekilde görürsün. Ama gerçeğiyle göremezsin fakat gerçeğine yakın olarak görürsün. İşte bu gözle de madde alemine baktığımız zaman bize yol gösterici, açıcı, ibretlendirici bir gözle bakarsak o şekilde faydalı olur. Ama sonuna kadar götüremez. Yani muhakkak değişmesi lazım. ''Yokluk mutlak varlığın aynasıdır.'' Şimdi ''yokluk'' dediğimiz zaman ''yokluk'' diye bir yer var da oraya vuruyor, mutlak varlığın aynası oluyor o yokluk. Burada ''yokluk'' yokluk dediği şey, ''yokluk''la ifade etmek istediği şey işte isim ve sıfatların ortaya çıkmamış olduğu ava hali yine. Fakat ne varsa yine oradan meydana çıkıyor. Mutlak varlığın, yani zat-ı mutlakın aynasıdır diyor. İşte yoklukta zuhura geliyor, yoklukta meydana geliyor bütün alemdeki varlık. Tanrı nurunun aksi yoklukta görünür. Şimdi bunu bir başka yönden ele alırsak, eğer biz kendi beşeriyetimizin yokluğunu idrak ettiğimizde, o zaman işte hakkın nuru bizden meydana çıkar. Gerçi hakkın nuru devamlı vardır. Yoktur değil. Yani bir zaman vardı da yoktu da bir zaman sonra var olacak değil. Hakkın nuru var. Her zaman var. Devamlı var. <gülüyor> Fakat ne oluyor? Biz o nuru kendi nurumuz zannediyoruz. Yani beşeriyetimize ait bir varlık zannediyoruz. İşte kendimizin herhangi bir şey olmadığını idrak ettiğimizde biz yok olmuş hükmüne giriyoruz. İşte oradan... Ne oluyor? Hakkın nurunun aksi yoklukta meydana çıkıyor. <gülüyor> Bizim beşeriyetimizin olduğunu devamlı idrak etmiş şekilde hayatımızı sürdürürsek ne oluyor? O zaman ayna hükmü meydana gelmiyor. Varlık meydana gelmiyor. Yani gerçek varlık meydana gelmiyor. Yokluk varlıkla karşı karşıya gelince hemencecik onda bir akistir göründü. İşte kişi yokluğunu anladığı zaman ne oluyor? O salt, temiz bir varlık oluyor. İşte varlıkla karşı karşıya geldiği zaman hakkın aksi oradan meydana çıkıyor. Yani zatî aksi oradan meydana çıkıyor. Birlik şu çokluk alemiyle zuhur etti. Birlik çokluk alemiyle zuhur etti. Biri sayarsan çoğalır gel bir, birdir ama bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi diye sonsuz rakamlar meydana çıkar. Ama geriye doğru dönüldüğü zaman tekrar bir. Her şeyin aslı birdir. İşte birlik çoklukla meydana çıktı. Sayı önce birdir ama saydın mı sonu gelmez. Yokluk esasen tertemizdir. Onda hiçbir şey yoktur. Ondan dolayı gizli hazine, yoklukta zahir oldu. Yokluk tertemizdir. Zuhura çıkmış hiçbir mahal, hiçbir varlık olmadığı için zaten tertemizdir. Zuhura çıksa yine tertemizdir. Bizim düşüncelerimize göre, beşeriyetimize göre değerlendirdiğimiz zaman iyi veya kötü hükmünü çıkartırız. Aslında aslında her varlık tertemiz bir varlıktır. Çünkü hakkın varlığından başka bir varlık değildir. Ben bir gizli hazineydim. Hadisini oku da o gizli hazineyi açıkça gör. Yokluk aynadır. Alem o aynadaki akis. İnsan da o aksin gözü gibidir. Yokluk aynadır. Şimdi yokluk denen vama halinden zuhur ettiğinde Cenab-ı Hak alem ismini aldı. Halbuki alem diye bir varlık yok ortada. Alem dediğimiz alem ismini verdiğimiz o varlık hakkın varlığından başka bir varlık değil. Hak kendine alem ismini vererek zuhur açıkmış ortaya çıkmış. Dolayısıyla bunun için yapmış kendi isim ve sıfatlarını seyretmek için böyle bir düzen kurmuş. İşte gizli hazine. O aynadaki akis yani yokluk aynadır. Alem o aynadaki akis. İnsan doğa aksin gözü gibidir. Heh, i̇şte o aksin yani o varlığın bedeni var. Yani bütün varlığın geniş manada kuvveleri var. Fakat o varlığın en değerli kuvveti göz. Gözden de kasıt idraktır. Tabii göz sadece ya yuvarlak bir ya parçası bir iş görmez. O var vasıtadır. İşte göz bu alemdeki varlığın gerçek yönünü gördüğünde, idrak ettiğinde kendinin de ne olduğunu anlamış olur. Ayna karşısındaki ise o göz içinde gizlenmiştir. Aynanın karşısındaki bedenin tamamı aynayı seyretmez. Aynayı seyreden, idrak eden o varlığın içerisindeki gözdür sadece. Yani gören, müşahede eden mahal gözdür. Evet insanın göğsü de bakar, ayakları da, dizleri de aynanın karşısındadır ama onlar bunun farkında değillerdir. Evet. Bunun farkında olan sadece gözdür. işte ayna karşısındaki ise o göz içinde gizlenmiştir. Yani seyredenin kimliği, kişiliği gözle gizlenmiştir. Sen aynadaki aksin, gözüsün. İşte... Öyle bir hayat sür, öyle bir yaşam sür ki diyor, aleme baktığın zaman kendini seyret, kendini gör. Hak, o gözün nuru, göz bebeği. Tanrı bu gözle, o göz bebeği olan nuru, bu gözle kendi kendini görür. Hak, bu gözle, o göz bebeği olan nuru. Bu gözle kendi kendisini görür. Alem insan olmuştur. insan da alem. Bundan daha temiz, bundan daha güzel bir anlatış da olamaz. Zaten. Alem insan olmuştur. Yani... Ee, Cenab-ı Hak Alemi insan ismi insan ismi altında Alemleri insan ismi altında Meydana getirmiştir İnsan da alem olmuştur İşte Aleme insan ismini vermiştir O insan da alemleri Meydana getirmiştir Yani alemler o insanın varlığı İçerisindedir Bundan daha temiz, bundan daha güzel bir anlatış da olamaz. Bu işin aslına iyice iyice bir bakarsan anlarsın ki gören de odur, göz de o, görünen de o. İşin aslına iyice bir bakarsan anlarsın ki gören de odur, göz de o, görünen de o. Gören, görünen, göz üçlüsü ortadan kalkar dolayısıyla görme diye bir olgu da ortadan kalkar ne olur kendi kendinde yaşam meydana gelir hadisi kutsi benimle görür diye bu manayı anlatmıştır hani hadiste geçer ya kulum nafilelerle bana yaklaşır Zaman gelir ki ben onun Gözünde gören, elinde tutan İşte kulağında Duyan olurum diye o hadisi Buraya almış Alemi baştan başa bir ayna Bil, her zerrede Yüzlerce güneş parlamakta Eğer alem Dinlenen varlığa dikkatle Ve inceleyerek, inceleyerek Bakarsak, gerçek gönüyle bakarsak Baştan başa Bir ayna olduğunu idrak ederiz Çünkü kendi varlığımızı aksettiriyor. Her yönden bir başka şekliyle bizi yansıtıyor, bizi aksettiriyor. Her zerrede yüzlerce güneş parlamakta nasıl ki her zerrede atomlar var, atomun kendi etrafında dönen çekirdekleri var. Eğer ince yönüyle de idrak etsek bunu böyle görürüz. Yani En ufak yönüyle görsek en geniş manada da görsek yine böylece idrak ederiz. Bir katranın yüreğini yarsan ondan yüzlerce arı duru deniz coşar. Toprağın her cüzüne baksan binlerce insan görürsün. Bu toprak dediğim varlıktan neler olmuştur şimdiye kadar neler geçmiştir? Kaç tane insanın yüzü, gözü o toprak içerisinde karışmıştır? Toprak diye baktığımız şeyin aslında nelerden meydana geldiğini idrak edensek faydalı olur. Ağız bakımından sivrisinek filin aynıdır. Onun deyeli kolu ağzı burnu var. Öbürünün de at bakımından isim bakımından katre nilineşidir. O da su, bu da su. Bir haberin içinde yüzlerce harman var bir habbe, bir tohumun içerisinde yüzlerce harman var. Çünkü o tohumu yere ektiğinizde binlercesi, binlercesi geliyor. Bir sene daha sonra ektiğinizde nihayet yüzlerce harman bir habbeden çıkıyor. Bir buğday, bir buğday tanesine bir alem sığmış. Sivrisineğin kanadında bile can var. Gözbebeğinin bebeğinin içinde e, koca bir gökyüzü gizli. Kur'an-ı Kerim'de geçer ya sivrisineğin kanadında da e, ibretler vardır ayet dediği zaman kafirler niye acaba böyle ufak şeylerle misal veriyor cenab Hak diye aralarında konuşurlar, sürtüşürler. Ondaki hikmeti siz bilmezsiniz. De. Göz bebeğin içinde koca bir gökyüzü gizli. Yani bir insanın göz bebeğinde bir tane alem gökyüzü gizli. Yürekteki o kara noktacık küçüklüğüyle beraber iki cihan Tanrısının konağı. Şimdi hadis-i şerif vardır. Sizin kalplerinizde bir günah işlediğiniz zaman bir kara nokta belirir. Eğer suçlarınızı iler arttırdığınız zaman o kara nokta şey bütün kalbinizi istila eder, sarar ve de bundan kurtulmuş olmazlar. şimdi o hadis herifi burada belirtiyor yalnız bu anlamıyla değil de e, geniş ve öz anlamıyla anlatmak istiyor yürekteki o kara noktacık küçüklüğüyle beraber iki can tanrısının konağıdır şimdi diyor ya siz günah sürece o kara nokta yayılır ve bütün kalbinizi istila eder diyor Halbuki burada anlatılmak istenen, yani hadiste gerçekten anlatılmak istenen, fena fillaha doğru gidilen yolun hükmüdür. Kişi kendi varlığının yokluğunu yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş idrak etmeye başladığında her yaptığı iş neticesinde kendi yokluğu ortadan çıkar. Dolayısıyla zulmete doğru, yani karanlığa doğru, yokluğa doğru gitmiş olur. İşte o evvela vahdet hükmü, vahdet konusu kendinde bir nokta olarak beliriyor kalbinde. Bunu yavaş yavaş geliştirdikçe neticede bütün kalbini istila etmiş oluyor. Dolayısıyla o beden artık hakkın mülkü olmuş oluyor. Yani nefsaniyetinden kurtulup hakkın mülkü olmuş oluyor. İşte küçüklüğüyle beraber iki cihan Tanrısının konağı diyor. Ya Süveyda dediği Süveydi. şey. Allah'ın nazargahı Hı. O noktacıkta iki alemde toplanmış, birikmiş, insanı gah şeytan etmekte, gah adem. İşte e, hadis-i şerifi iki yönlü tefsir edildiğinde biri melek etmede diyor, biri bir yönüyle şeytan etmekte diyor. Yani günahların çoğalması şekliyle karanlığa, bürünmesi dolayısıyla şeytaniyetin hükmünü meydana getirmiş oluyor. Ama diğer yokluğa doğru gitmesi, kendi beşeriyetinin yok olduğunun idrak etmesi dolayısıyla melek yönüne gitmiş oluyor. Bak hele, alemde her şey her şeyle yoğrulmuş, karışmış, birleşmiş. Melek şeytanda gizli, şeytan melekte. Bütün ağaç nasıl tohumdaysa, tohum nasıl ağaçtan meydana geliyorsa, her şeyde, her şeyle bir. Kafirden mümin meydana gelmekte, müminden kafir. Ben yani diyor ya, biz ölüden diri, diriden ölü çıkartırız. Bütün devir, günler, aylar, yıllar, tek bir noktanın içinde toplanmış bir mana sığışmış. Bir ana sığışmış. Ezel evet ebed birbirinin aynı. Son zamanda İsa'nın gökten inişiyle ilk yaratılışta Adem'in icadı bir içinde. İşte an denen hali yaşamaya geçtiğinde kişi bakar ki ezel ebed diye bir varlık yok. Hepsi kendi varlığı içerisinde. Bu zaman mevhumu bildiğiniz gibi fiiller alemine has bir olaydır. Fiiller aleminden çıkıldığı zaman zaman diye bir şey kalmaz, an çıkar karşımıza. İşte o zaman da ezel ve ebed, evvel ve ahır diye mevzular kalmaz ortada. Başladığı noktadan itibaren dönüp duran şu devran binlerce şekle bürünüp görünmekte. Her noktadan bir dönüş başlamakta, yine o noktada bitmekte. Merkezde o bu dönüştü, dönen de o. Böyle bir iş ki, her noktadan bir dönüş başlamakta. Yani her nokta kendi varlığıyla hareket etmekte. Ve de o hareket ettiği muhalde sadece o nokta olarak değil yani en küçük birim varlık olarak değil hakkın efaliyle esmasıyla sıfatıyla zatıyla birlikte hareket etmekte dönmekte yani şu alemin neresine bakarsak bakalım orası merkezdir yani şu alem dediğimiz varlığın neresine bakarsak bakalım o baktığımız yer oranın merkezidir yani belirli bir yerden idare edilen belirli bir merkez, belirli bir sistem olarak değildir. Her tarafı merkezdir, her tarafı uç noktadır. Yani aklı kül denilen o akıl her yerde sari, cari, geçerli olduğu için nerede ne gerekiyorsa oradan onu zuhur eder, ettirir ya zuhur eder. Dolayısıyla merkezdir orası. merkez hem muhut. Hem muhut. Her noktadan bir dönüş başlamakta yine o noktada bitmekte. Merkez de o, bu dönüşte dönen de o. Yani merkez de o, dönen de o. Yani hakkın varlığından başka bir varlık olmadığı için nereye bakarsak bakalım, neyi düşünürsek düşünelim, hakkın varlığı orada değil mi? Orada olduğuna göre orası merkezdir. Kendine göre bulunduğu yerin merkezidir. Bir zerreyi bile yerinden oynatsan, baştan başa bütün alem bozulur gider. Her şey başı dönmüş, hayran bir halde, bir zerre bile imkan sınırından dışarıya ayak atmamış. Zerre denilen şey, kendi başına bir iş yapmıyor yani kül topyekül olan bir varlığın zuhura getirmek istediği şeyleri meydana getiriyor ama almış olduğu emirle onları meydana getiriyor ama emirle meydana getiriyor derken o merkezden uzakta da oraya emir veriliyor gidiyor değil emir bizzat kendi içinden meydana geliyor kendinden zuhura çıkıyor varlıkları kendilerini cüz'ilik alemine hapsetmiş külli aleme ulaşmakta iyese düşmüşler. Kendi gerçek varlığının Hakk'ın varlığı olduğunu idrak edemedik edemediğinde varlıklar cüz'ilik alemine hapsolmuş oluyor. Yani kendini cüz olarak kabul eden, beşer olarak kabul eden varlıklar kendilerini buraya hapsetmiş Külli aleme ulaşmakta yese düşmüşler. Yani üzüntüde kalmışlar. Biz aklı külle nasıl ereceğiz, nasıl kendi aslımızı bulacağız diye üzüntüde kalmışlar. Sanki daima dönmekteler fakat daima hapis içindeler. Hani kısır bir döngü vardır ya yere gidiyorum bir iş yapıyorum zanneder insan fakat neticede bir şey olmamış olur. varlıklarından soyunup duruyorlar. Daima da varlığa bürünmekteler. Varlıklarından soyunuyorlar, Yani bir varlıktan değişik bir varlığa geçiyorlar ama bu idrak boyutunda olmadığı için yine yeni bir varlık elbisesiyle giyinip ortaya çıkıyorlar. Eğer varlıklarından soyunduklarında gerçekten yokluk elbisesini giymiş olsalar o zaman aklı külle ulaşmış olacaklar ki yeğisten kurtulacaklar. Hepsi de daima harekette, hepsi de daima varlık aleminde sakin. Hiçbirinin ne başlangıcı görünmede ne de sonu belirmede. İşte varlık ne oluyor? Fizik yapısı olarak bir bakıyorsunuz yağmur oluyor, kara çevriliyor, buza çevriliyor, suya çeviriliyor. Halbuki aslı sudur. Toprakta işte. E, maddenin de aslı neydi? Atomlarda. Atomların değişik sayılarda meydana gelmesi neticesinde başka başka değişik varlıklar ortaya gelmiş oluyor. İşte bunların ne başlangıcı belli, ne sonucu belli. Ya hakkın sonu olmadığına göre tabii ki bu varlıkların da sonu ve başı olmuyor Hepsi de daima kendi varlığını bilmekte, bu varlıktan hak kapısına doğru yol aramakta. Şimdi her varlık kendi varlığının sadece isim perdesiyle ne olduğunu bilmekte. Yani bir isim yönünden meydana gelmekte olduğunu bilmekte. Fakat külli yönden hakkın varlığı olduğunu bilememekte. İşte kendilerini meydana getiren varlığın yolunda hak kapısına doğru yol almakta. Sevgilinin cana canlar katan yüzü her zerreyi perde etmiş, her perdenin altında gizli olan o yüz. Sevgilinin cana canlar katan yüzü her zerreyi perde etmiş. Şimdi bu e, cümleyi duyduğunuz zaman bakıyoruz ki varlığın üstünde bir perde var da o perdeden varlığın arkasındaki gerçek kimliği, gerçek hüviyeti göremiyoruz. Halbuki perde varlıkta değil, perde bizde. Gözümüzün önünde yani. Perde bakanın gözünün önünde. İşte alemden kalkacak hiçbir şey yok. Varlık yerli yerinde ve hakkın varlığından başka bir varlık değil. Ama bizim idrakimiz onları varlık hükmüyle, kulluk, beşeriyet hükmüyle madde hükmüyle gördüğü için perdelik buradan zahir oluyor, meydana çıkıyor. Yani bakanın gözünde perde. O perdeyi kaldırdığında kişi kendinden perdeyi kaldırdığında hakkı görmesi, müşahede etmesi gerçeğiyle olacağından kendine hakkı bulmuş oluyor. Her perdenin altında gizli olan o yüz. İşte yüzün üstünde perde yok, perde gözde. Ama bizim gözümüzdeki perdeyi Biz karşıda perde olarak zannediyoruz Sen alem diye Ancak bir sözdür duydun Alem var diye bir söz duydun Fakat hele bir gel de Alemden ne gördün Onu söyle yani Alem diye duyduğun bu sözden Ne gördün Ne yararlandın Nasıl bir şey şeye sahip olduğun onu söyle bakalım diyor. İşte ortada alem diye dediğin ayrı bir varlık, ayrı bir alem yok. Yani bir hak, bir de alem diye iki varlık yok. İşte kendine alem ismini veren tek varlığın alem ismi altında seyredilmesi var. Ama biz bunu gerçeğiyle idrak edemediğimiz için Allah ötelerde alemden zuhur etmekte diyoruz. Halbuki ötelerde olan bir Allah yok, bir hak yok. Alem diye de başka hakkın varlığından başka bir varlık yok. Dolayısıyla hak kendine alem ismini vermek suretiyle perde çekmiştir. Yani alem ismi burada perde olmuştur alem diye bir varlığın kendine as varlığı yok. İşte onun diyor, "Geldi alemden ne gördün onu söyle." Yani alem diye bir şey duydun ama söylüyorsun, konuşuyordunsun ama nerede bunun aslı nerede? Nedir?" diyor. Suretten ne gördün? Mana'dan ne anla ne anladın? Ahiret nedir? Dünya nasıl bir alemdir? Surete baktığın zaman suretten ne gördün? Yani suret dediğim bu varlıklardan bakıyorsun, ediyorsun ama neticede sana ne veriyor bunlar? İşte suret diye eğer biz bunlara ayrı ayrı suretler diye bakarsak sen ben dedikodusundan ileriye geçemeyiz. Ama sen ben dedikodusunu kaldırdığımız zaman zaten hak kalacaktır ki ondan başka da bir şey yok zaten. Manadan ne anladın? Mana dediği hani düşünürüz ya biz bir maddeden ibaretiz bir de ruhtan ibaretiz. İşte maddeden ne anladın? Ruhtan ne anladın? diyor. Ruh dediği şeyde hakkın varlığından başka bir varlık değil. Madde dediği şeyde hakkın varlığından başka bir şey değil. Ama sen bunlarla da kayıtlı değilsin. Senin gerçek varlığın idrak boyutunda akıl boyutunda olan yaşamındır, diyor. Ahiret nedir? Dünya nasıl bir alemdir? Söyle bakalım, Simurg nedir? Kaf dağ ne? Cennet, cehennem, Araf ne demek? O görünmeyen, o bir, o bir günü, bin yıl, bin yıl olan alem hangi alem? Hani alem diyoruz ya, bizim buradaki alemimiz, buranın bin yılı, oranın bir yılı oluyor. Bu hangi alem, nerededir bunlar diyor.